yani 301 işçinin dahi öldüğü olaylarda patronun ya da patron vekillerinin, patron temsilcilerinin çok az bir süre yatıp çıkmalarıdır. Hı hı. Burada birkaç şey oldu. Bildiğiniz sayı hesabı yapmışlar bence. Akın Çelik bunu duruşmada da anlattı. Tutanaklarda çok açık. İşletme müdürü. İşletme hı hı. müdürü. Yani 50 işçi ölebilir. Yani bu, bu göğüslenebilir bir şey. Hı hı. Ne, ne, neden, bunun neden böyle düşündüklerini...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 bu tutukluluk uzun sürmeyecekti ee, eğer aileler ve bir avuç avukat e, bu dosyaya bu kadar e, tutulmasaydı. Hiç alçak gönüllü davranmayacağım. Arkadaşlarımı e, yani emeklerini de söyleyeceğim. Sosyal Haklar Derneği'nin bir süre sonra ailenin çok e, sahipsiz kaldığı bir aşamada ailelerle birlikte örgütlenme çabası mühimdi. Şöyle bir atmosfer düşünün. 301 işçi ölmüş. Fakat şu an itibariyle Soma'da sınırlı sayıda ileri işçinin yani duyarlılık örgütlenme ve politik bilinç açısından ileri işçinin çabası dışında derli toplu bir sendikal örgütlenme yok. Yani orada e, gezemeyen, yani Soma'nın içerisinde dolaşamayan e, sendikanın, Sarı Sendikanın e, temsilcileri şu anda genel merkez temsilcisi. O Sarı Sendika açısından böyle bir ortamda bu e, davaya sahip çıkıldı. Aileler örgütlen, örgütlendi ve e, ailenin örgütlenmesi bir irade haline getirip duruşma kapısında e, ne diyelim, zorlayan ve bayağı etkili bir figür haline getirildi. Lafın başına dönersem Alp Gürkan'ın ve Hayri Kebapçıların dosyaya özellikle bu ikisinin dosyaya dahil edilmesinden sonra yukarıya doğru gidiş ihtimaliyle birlikte şunlar olmaya başladı. Duruşma salonunda mahkeme yönete tehdit edildi. En üst makamlarla devlet denetleme kurulunun bağlı olduğu birimlerle yani bir tek ihtimal var Cumhurbaşkanı ee, ...görüşüyoruz, keser döner, sap döner... ...günderir, hesap döner, siz hesap vereceksiniz... ...dediler. Mahkeme ...buna pabuç bırakmayacağı anlaşılınca... E, dosya kitlendi. Esiz hakkında mütalaa verecekti... Hı hı. E, ...duruşma savcısı. E, o ara çok uzun süredir duruşma yapılıyordu... E, ...aralıksız. E, tuvalete gidip gelmek için bir ara verildi. Aradan dönüldüğünde savcı bir ...toparlayalım. Ondan sonra... yeni bir tarihte ben... ...esiz hakkında görüşme vereyim dedi... Ve dosya kilitlendi. Tarihin en uzun tuvalet molası gibi bir şey ya. Yani. 10 dakika sürdü tuvalet molası ama telefonun görüşmeleri uzun sürmüş o arada anladığım kadarıyla. Ee, bu arada Can Gürkan ve avukatı Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, başsavcılığa <gülüyor> e, bir dilekçe vererek o ana kadar duruşmadaki iddialarını e, mahkemenin ciddiye almadığı, e, duruşma salonunda e, bizlerin çökerttiğimiz iddialarını, sabotaj, Müge Anlı'nın programına katılan birisini söylediği, Manasız sözler, ee, tek suçu o madenden sağ çıkmak olan işçilerin sorumlu olduğuna ilişkin düşkün ifadeler. Ee, bütün bunların içerildiğini anladığımız e, bir dilekçeyle Manisa'da gizli bir soruşturmanın başlamasına vesile oldular. Ve 14 ay boyunca o gizli soruşturma e, bu dosyada bekletici mesele haline getirildi. Şimdi bir tane sorun var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir mahkemenin delil değerlendirmesi yaptığı bir ...dosyada, derdest sürmekte olan bir dosyayla ilgili olarak... Değer, ...değerlendirmesini başka bir makam yapamaz. Bunun örneği yok. Bu açıdan anayasanın ihlali niteliğinde bir suçtur. Ama daha acısı bu bekletme sırasında... ...yani dosyanın kilitlendiği bu aşamada... ...mahkeme yetti, başkan ve kıdemli üye... ...terfiyen görevden alındılar. Ee, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde. İkisi de iki İzmir'e gittiler. Ee, ve bu arada Elbistan kararı ile meşhur. Hı hı. Yani hala cenazesi çıkmamış... 10 maden işçisinin katil zanlılarını beraat kararı ile meşhur bir başkan ve yeni bir heyet geldi. Bu kitlenme devam etti ama bu aşamadı. Şunu söylemek isterim. 14 ay bekledikten sonra bu yeni heyet dahi Manisa dosyasını yani bizim çocuklarımızın nasıl öldürüldüğüne ilişkin bir soruşturma yapıldı iddiasıyla sürdürülen fakat bizden gizlenen dosyayı istedi ve dedi ki duruşmada söylenenler dışında yeni bir şey yok bu dosyada dolayısıyla es hakkında görüş almak durumundayım. Es hakkında görüş alındı. iddianamede ifade edilenin aksine olası kasıt değil bilinçli taksir diyordu. Es hakkında görüş savcılığın es hakkında görüşü yani olayın evet. oluş biçimini çok detay anlatıyordu savcılık yani kısmi itirazlarımız var ama ana, ana hattına e, katılıyoruz. Savcılığın e, olayın oluş biçimine anlatışına ilişkin ana hatta katılıyoruz. Fakat o ana hat e, tam e, Türk Ceza Kanunu 23. maddesi değil, Türk Ceza Kanunu 21. maddesi yani olası kasıtla insan öldürme suçunun e, oluştuğu kuşkusuzdur. Şöyle anlatayım. Bir e, Soma'da 301 için öldüğü madende çok ciddi bir sıkıntı olduğunu bu sanıklar Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkilileri ve bence siyasi sorumluları da hiç bilmiyorlardıysa 28 yıl tarih öyle biliyorlar. Bunun için raporlar var. Bunun mühendislik açısından nasıl çözüneceğini bulmuşlar. Mühendislik açısından çözümlemişler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 Yapacakları harcamalar ve bu proje nedeniyle kaybedecekleri rezerv nedeniyle ek rezerv alıyorlar. Projeyi uygulamıyorlar. İkinci kere de aynı şeyi yapıyorlar. Diyorlar ki sıkıntı büyük. Bu sıkıntı nedeniyle şu projeyi uygulamamız lazım. Havalandırma ile ilgili şöyle bir çözüm yapmamız lazım. Bunu da veriyorlar. Bu da onaylanıyor. Bunu da uygulamıyorlar. Üçüncü kere aynısını yapıyorlar. Dördüncü kere aynısını yapıyorlar. Şimdi...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 Bu projenin uygulanmamış olması onların göz göre göre, bence ağdakilerin de hiçbir tartışma yok, göz göre göre ölüme gönderilmesi manasını taşır. Bu nedenle olası kasıttır bu. Bunun önemini söyleyeceğim ama şunu söyleyeyim. O kadar göz göre göre gelen bir felakettir ki bu. Alp Gürkan kendi görevini tanık içerisinde oğluna devrediyor. Yönetim Kurulu Başkanı oğlu oluyor. Oğlu da göz göre göre gelen bu felaket karşısında madende çıkabilecek, Sorunlarla ilgili cezai sorumluluğu sahteliği mahkeme kararıyla e, kanıtlanmış bir imzanın bulunduğu yönetim kurulu kararıyla yani sahte bir yönetim kurulu kararıyla Genel Müdür Ramazan Doğru'ya devretmeye çalışıyor. Yani o kadar göz göre göre geliyor ki bu bir yönetim kurulu kararıyla cezai sorumluluğu genel müdüre devretmeye çalışıyor. Bu Cangürkan'ın bu... pardon lafını böldüm. Sahte delilleri meselesi bu mu? Ee, evet. Son kararda da geçen aslında bir sahte deliller ve sahte, sahte evraklar. Sahte evrak. Sahte, sahte delil. Sahte Evrakta evet. evrak sahtecilik. Aslında bu evet evet suç yani şöyle düşünün Hukuk fakültesi mezunu olmasına gerek yok Herhangi bir e, orta Ya da büyük ölçekte şirkette çalışan birisi Şunu bilir cezai sorumluluk Yönetim kurulu kararıyla devredilemez Burada o kadar bağıra bağıra geliyor ki Felaket katliam e, Evrakta sahtecilik yaparak e, Sorumluluğu Devretmeye çalışıyor e, Can Gürkan ben söylemiyorum mahkeme kararıyla Sabit evet. bu nedenle olası kısıttır e, Farkı şudur Olası kısıtlı olsaydı her bir işçi açısından e, hmm. 20 yıl, yani 20 yıl çarpı 301 e, cezası verilecekti sanıklar açısından. Şimdi verilen cezaların, yani yılları söylenince, işte, Can Gürkan açısından 15 yıl, e, Ramazan Doğru açısından 22,5 yıl, Akın Çelik açısından 18, İsmail e, Adalı 22 yıl, 6 ay vesaire, vesaire. Şimdi Bunlar yüksek cezalar gibi gözükebilir ama e, bu insanlar...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 Dan ne bekliyordunuz peki sorusuna ilişkin olarak? Teknik açısından şunu söyleyeyim. Yani herkes biraz deli muamelesi yapıyor bize. hani Usludan yedir delimiz ama aslında delilik de değildi. Bir, olası kasıt gerçekten düşündük. Yani duruşmada yeni gelen mahkeme başkanının katıldığı duruşmalarda dahi onun sorduğu sorular özellikle eski üretim sahasıyla ilgili. Üzerinde ısrarla durdu. sorular bir tek şey işaret ederdi olası kısıt. Bir tek şey işaret ederdi olası kısıt. Bunu kendi aramızda defalarca İlk konuştuk. geldiği zamandan bahsediyoruz Ve aslında. Ve son duruşmaya kadar aslında yani hmm. işte 9 Temmuz'da başlayan duruşma ondan önce son sözleri aldı. Tarihin şu an yanlış söylerim. Duruşma büloğuna kadar çok açıktı bu. Fakat bir an için böyle olmasa bile, bir an için böyle olmasa bile... Bakın, S panosundaki işçilerimiz bir başka fiil nedeniyle ölmüş. Bu projenin uygulanmaması nedeniyle A panosundakilerin e, hmm. havalandırmanın ters çevirmesi kararı nedeniyle açık. O 3'teki ayrı ayrı cezalar e, verilebilirdi. Bir başka problem bu, e, bu karar açısından hiçbir kamu görevlisi ceza almadı. Hmm. Yani maden devletin anayasanın amir hükmü gereğince madenler devletin olmak zorunda başka kimsenin olamaz devletin bir madeninde devletin e, uygulamasını ...daha doğrusu denetim yükümlülüğü var. Hiç kuşkusuz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerine denetim yükümlülüğü var. Maden işletmesi genel müdürlüğü kapsamında denetim yükümlülüğü var. Var oğlu var. Bunlardan hiçbirine ceza verilmedi. Dosyadaki sanıklar açısından da ceza verilmedi. Şimdi buradaki kamusal sorumlunun üstünün örtülmesi çabası açısından da bu karar e, kabul edilemez e, niteliktedir. Bu maden birbirin büyüklüğündeyken... Bu madende bir birim büyüklüğünde ekipman çalışıyorken, makine te aksamı bir birim büyüklüğündeyken ve e çalışan insan sayısı da bir birim büyüklüğündeyken e madende bir tane elektrik projesi var. Maden 3,5 birimine varıyor. Gerek mekansal olarak gerek e makine aksamı açısından gerekse de e çalışan insan sayısından yeni bir elektrik projesi yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani e bir elektrik hattına tel atarak elektrik çekilen bir... ...mahalleye benziyor maden bu açısından elektrik mühendisi açısından bir, bir, bir, bir, bir yaptırım yok. Havalandırma mühendisi açısından hakeza böyle. Biraz önce söyledim zaten yani sonucu öngörmüş, öngördüğü şeyi mühendis açısından çözmüş ve projelendirmiş. Bu proje gereğince onaylatmış ve bundan hiçbirini uygulamamış ve öngördüğü sonuç gerçekleşmiş. Sadece sayı açısından bir e, problem... Bir ne diyelim sıkıntı yaşamışlar. akınçelik bence duruşmada bunu çok açık bir şekilde anlattı. Metanla ilgili meseleyi öngörmüşler. Metanla ilgili meseleyi de çözmemişler. Peki başka ne oldu bu yargılama bir, aşamasında? Bir yandan da yargılama aşamasıyla ilgili bir şey ekleyeceksin Hı -hı. galiba. Evet evet. Şimdi avukat tutuklaması oldu. Bakın Hı -hı. şöyle söyleyeyim. Ben başka şeyi bilmem. Ee, avukat arkadaşlarımıza. Özellikle Selçuk'a, Selçuk, Selçuk arkadaşımıza. Soma davasını neden takip ediyorsun sorusu sorulduğu an itibariyle tüm diğer sorular bir maçımdan önemsizdir. O soruyu sormaya tevessül eden savcı ve ona fezleke hazırlayan kolluğun maksadı bence onunla sınırlıdır. Şimdi bu soru dahi yani bir avukata filanca davayı, Soma davasını neden, hangi amaçla takip ediyorsun sorusunun sorulması yürütmenin bu dosyaya ne kadar müdahil olduğunun en somut nişanesidir bence. Peki ne kadar tutuklu kalacak ya da Selçuk Kozağaçlı ile ilgili son durum nedir şu anda? Yani 10 Eylül'de bir yargılamanın başlaması umuluyor. Fakat o dosyada başka sanıklar da var. Avukat sanıklar ee, var ve e, Segbis nedeniyle yani nasıl bir yargılama olacağı orada sorgu verilip verilemeyeceği 10 Eylül tarihi itibariyle dahi bilinmiyor. Ne kadar tutuklu kalacak diye sordun dil sürçerek de olsa bence yarın tahil olması. Hatta bugün mesela saat bitti mi? Evet bitmiş. Yarın. Yarın sabah ihtimalle tayin olması gerekir bence. Yani tamam. E, şimdi öyle bir şey. En azından 10 Eylül'e kadar yokmuş gibi gözüküyor. Peki. Bundan sonraki süreçte e, aileler açısından ya da e, duruşmalar açısından nasıl devam edecek? Nasıl bir sıralama var? En azından hukuken bir bunu sormuş olalım size. E, bir yandan da 301 e, aile... 301 kişi hayatını kaybetti. Ee, sizde sanırım 104 aile e, filan vardı, değil mi aşağı yukarı dava açmış olan bir film? E, ...şikayetçi olmuş olan. Şikayetçi sayı olmuş daha yüksektir olan. diye tahmin ediyorum. Yani bizim e, vekaleten e, yani vekaletle ya da tevkille takip ettiğimiz sayı da bunun biraz üzerinde olabilir ama kesin sayıyı ben bilmiyorum, yalnız söylemeyeyim... <Gülüyor> Şimdi şöyle olacak.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 bulunan insanların önemlice bir bölüm yargılamayı her türlü baskıya, para teklifine rağmen takip etti. Bu Soma hala siyasi iktidar oy veriyor falan. Teranelerini kimse anlatmasın. yani anlatacaksa yüzümüzü anlatsın ki biz de tepkimizi ferahça gösterebilelim. Bence esaslı bir sınav verdi aileler ve yani ben razıyım. Bu <gülüyor> Bütün avukat arkadaşlarım da razıdır. Ee, biz hak, helalleştik. Onlar da biz aklını helal ettiler. Biz de onları hakkımızı helal ettik. Birinci olarak bunu söyleyeyim. Şimdi istinaf yoluna başvurduk. Hı hı. Ee, dilekçeleri verdik. Bu, bu usulü işlem tamam. Dosyal... Bu ne, ne manaya geliyor? Eskiden temiz vardı sadece. Şimdi hı hı. arada e, bir istinaf aşaması var. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesi gibi maddi olayları, olguları da inceleyebiliyor. İstinaf aşamasından sonra e, eğer kararı olduğu gibi onarsa ya da şeyse... E, temize Ankara'ya doğru gideceğiz. Temiz sadece hukuki inceleme meselesi. Ama sıkıntı şu. Biz e, ilan ettik. Buradan da söyleyelim. Bu artık avukatların belagatleriyle, duruşma salonundaki belagatle e, ak kağıt üzerine kararlar döktürecekleri eşsiz ucun yanık dilekçelerle olacak iş değil. Yani bu toplumsal mücadele konusu. Bu gözümüzün içine baka baka göz göre göre e, Soma dosyasında bu yapılabildi. Hmm. E, burada burada çok özetle geçtim. Çok meşakkatlidir. Yani Soma'nın kapısındaki mücadelesi nedeniyle mesela Kamil Kartal 33 ay ceza aldı. Ee, yani emniyet müdürüne e, uygunsuz e, hitap etme ve polise direnme suçlaması nedeniyle. Yani orada bir sürü, yani orada kapıda ailelerin yağmurdan kurtulabileceği bir tente kurulması için 3 hafta kavga ettiler. Kapının önündeki arkadaşlarımız, aileler. Ee, dolayısıyla bu bu mesele e, kolay olmadığı ve bunun daha ileri taşınması lazım. Bir, zayıf e, eylemler serisi yapmamak gerekir. Sonra mühimdir. Sonra ne bana, ne bana ait ne e, sana ait e, fakat hepimize ait bir mesele. E, Türkiye'de bu hani yoksulluğun istismarı üzerine e, kurulu bu sosyal cinayet diyoruz. Biz e, sosyal cinayet düzeniyle hani onu biraz olsun geriletebilmek açısından belki de en mühim dosya bu. Dolayısıyla zayıf eylemliler serisi yapmamak bir güçlü çıkışa vesile olmak lazım. Bir adalet yürüyüşü, adalet nöbeti dönemi yani herkesin eksikliğinde duyduğu şey adalet. Bir adalet nöbeti ve adalet yürüyüşü gerçek anlamıyla ne diyelim yoksulların Fransız devrimdeki ifadesiyle baldırı çıplakların adalet yürüyüşü somadan olabilir. Nasıl olur bilmiyorum şu anda. Ee, ama bu işi böyle bırakmayacağımıza söz verdik. Devranın dönmesini beklemeyeceğimize. O devranı kendi emeğimizle döndüreceğimize söz verdik. Yani, ben Ne diyeyim daha azdan çıkar gereğini yapmak gerekir. Evet yani bir yandan da hakikaten çok meşakkatli bir süreçten bahsediyorsunuz. Odalar dolusu iddianameler ve okunmuş raporlar, o tanık raporları en azından... 5 terabayta yakın. Evet yani benim gerçekten küçük bir kısmında gördüğüm bir şeyden bahsediyoruz. Sen de fena değilsin canım sen de bir, iyi çalıştın yani. Ciddi bir başka türlü bir kamuoyu e, yaratmak mühim gibi gözüküyor orada. E, peki Soma'nın içinde yani Soma'yı düşündüğümüz zaman mesele sadece işte kamu yani yer yer burada da konu ettik biz böyle işte neden Soma haberleri okunmuyor, neden kamuoyu ilgisi düştü falan diye. Yani bir dava süreci var aslında davaya, yargıya bir müdahale süreci var ama bir taraftan da böyle sosyal düzenin de bir, bir şekilde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 izlemekten vazgeçiyor artık duruşmayı böyle gerçekten hepimizin davası hepimizde bağlı bir şey dedin ya bu biraz böyle bu tarafı konuşalım bir şey istiyorum. mesela şöyle söyleyeyim Türkiye'de e, maden sektöründe e, bilinen hani ilerici bir sendika var Soma'da örgütlenmesi hiç gelişmemiş olabilir mi bunun hiç gelişmedi kimden Onun, bahsediyoruz Demaden, Sen. ben genel başkanını duruşmanın ilk günü bir ara gördüm beyaz gömleğiyle Hı. Onun dışında hiç görmedim. Evet. Yani şimdi bu, bu öz eleştirel bir meseleyi gerektir. Hani e, daha fazla son söylemeyeyim. Yani bu öz eleştirel bir meseleyi Bu bu sadece e, bir bir tür e, gösteri toplumu performansıyla sürdürülebilir bir şey değil. Bu sadece oradaki e, yoksul insanlara kabahat atılarak içinden çıkabileceğimiz bir şey değil. Yani Somaya hakaret, Somalılara hakaret, AKP oy veriyorlar falan. Hani bu bu bu bu kadar sakil bir şey. E,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 İstanbul'dan Ankara'dan İzmir'den Boru boru konuşarak Kestirme çözümlerle Yol yürümeye çalışarak Bu karanlıktan çıkamayız Kestirme çözümlere başvuramayacak Kadar acelemiz var evet, Yani yaşananlar da bunu gösteriyor 2008 işçinin Tazminat alamaması demiştik 800 evet. küsür küsüratı ikimiz küsür hatırlamıyoruz hatını, İkisinin evet, ikimiz Hatırlamamız evet. da ikimizin ayıbıdır Evet Soma nöbetinin canlı yayında Bir öz eleştirisi olsun bu da ee, En azından kendi adımıza Yapabildiklerimizden biri belki ee, Konuşmuştuk da aslında bunu bir ara ee, Alp Gürkan'ın hatırlarsın sen de, Mal varlığına el konulması Meseleleri vardı çok küçük haberler Olarak yer aldı bunlar basında ama hani Belki de işçilerden tazminatları Kaçırmaya çalışıyorlar demiştik Neden ödemiyorlar bu tazminatları Hiçbir gerekçe yok bakın Ailelerin kazandıkları tazminat davasında son holding 1 lira ödeme yapmadı şu ana kadar. Nereden aldılar o tazminatları? PKI ödüyor. Alediler. Devlet ödüyor. Şimdi olacak bir iş değil ve bunun hesabını soramayız. Bu gündem değil. Tekrar söyleyeyim. Olayı görmüşler, öngörmüşler, ee, projelendirmişler bu sorun nasıl gidereceklerini ve uygulamamışlar defalarca. Sorumlulukları çok açık. Tazminatı devlet ödüyor. Hadi birisi ödesin o da devlet ödesin tazminatlarını bu insanların. E, fakat yani bunun kabul bir taraf yok aklıma gelmiş gelmiş şey daha söyleyeceğim bu tazminat davalarını e, takip edenler e, bizim arkadaşlarımız değil ceza davalarını takip edenlerin yani ana damarı ana damarı e, toplumsal muhalefet güçlerinin hani Türkiye'de ilerici avukatlık geleneğinin temsilcisi olan e, arkadaşlarımız e, tazminat davalarını takip etmediler ve esas olarak bara görevlendirmeleriyle tazminat davaları takip edildi şimdi acıdır e, hmm. son duruşma dışında son duruşmaya herhalde 3 ya da 4 avukat arkadaşımız geldi. Bu avukatların hiçbirisi ceza dosyalarını takip etmedi. Mesela bir öz denetim mekanizmasının işletilmemesi açısından e, hani, avukatlık camiasının da esaslı bir öz eleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum. Aslında baronun da burada bir Evet, evet, suçu evet. yok mu asıl mesele biraz da tabi ordu kopuyor gibi gözüküyor şimdi e, hani yine de toplumsal muhafet güçlerine çok fazla şey yapmamak için söyleyeyim duruşma salonundaydın e, Türkiye Buralar Birliği Başkanı'nın halini gördüm evet. yalnız başınaydı bunu da konuştuk soman nöbetinde bu da e, enteresandı. E, bir belki altını çizmek lazım. Şimdiye kadar konuşulmamış şeylerden bir tanesi. Benim de e, son karar e, metnine bakarken gördüklerimden bir tanesi. Örneğin Ramazan Doğru işletme müdürü 22 yılda ceza... Genel e, pardon gelen müdür. 22 yıl ceza aldı. Bu dosyayla benzer nitelikte bir maden kazası yaşatmış daha öncesinde. Soma Asiye Mahkemesi'nde diyor. Nedir bu mesele biliyor musunuz detaylarını? Ee, yani... ...hatırlayabildiğim kadarıyla... ...daha küçük ölçekte... ...bir dosyayla ilgili... ...söylediğin gibi... Asya cezada... Hı -hı. ...hani ağır cezada... ...asli cezada bir... Yani çok daha hafif bir şey midir demek... Yani öyle. Ha... Şöyle söyleyeyim... Ee, ...bu olaydan... ...iki buçuk yıl sonra... ...Soma'da aynı hafızada açılmış... ...bir yerde... ...altı işçi... ...zehirlenerek çıktılar madenden... Ee, ...yani... Gazetelerin eteklerinde hani birinci sayfanın eteğinde haber oldu. Birinci sayfaysa iyi ihtimal hatta. Ee, şöyle duruşmayla denk düştü o yüzden e, hmm. oldu. Şöyle söyleyeyim başlığındaki ustabaşı çok uyanıkmış yoksa oradan altı cenaze çıkacaktı. Küçük müdür büyük müdür bu olay ben bilmiyorum. Can Gürkan toplamda yanlış söylemeyeyim 3 işçinin ölümüyle ilgili ufak olaylar oldu sadece e, demişti duruşmada. E, ona ufak tabi yani dolayısıyla e, Ramazan Doğrunun ceza aldığı mesele de ufak değildir. Askeriyada yargının olması da esaslı bir ve ceza almış olması da esaslı Esası bir problemdir. Bir. Ama tekrar söyleyeyim ya bu kadar tutunulmasaydı bu dosyaya bu dosyada da çok da bir şey bir tutuklu kalmayacaklardı. Bu cezalar zaten e, i̇tirazımız haklıdır fakat Türkiye tarihi açısından şu halleriyle bile önemlidir ama biz, biz bu işi burada bırakmayacağız. Evet, burası bir e, hakikaten altını çizmek gereken bir mesele. Şu tazminat davaları meselesi e, ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Bir yandan da e, çok da fena bir şey midir e, tazminat davası? Yani hani bunu söylemediğini kastediyorum. Bunu kastetmediğini biliyorum en azından ama e, örneğin e, Çalışma Bakanlığı'nın e, tazminata mahkum edildiği işte hazineden karşılanacağı bu arada e, bir dava var. E, şu an ben de hatırlamıyorum ismini ama en azından böyle bir duruşma görüldü ve Çalışma Bakanlığı e, bir tazminata mahkum edilmiş durumda. E, tazminat davaları hakikaten çok ne tarafında durur yani bu davanın ya da böyle düzelteyim. Yok yok yo, düzeltecek bir şey yok aslında maksat hasıl oldu senin sorunun ne, ne sordu açık. Ya şöyle söyleyeyim ölüm hak miras helal. Hani buna kimse bir şey söyleyemez ama bu işlerde para pul ne girilince hı hı. çok şey oluyor. Esastan o... kopmak gibi bir şey mi belki? Evet. E, biz özel olarak uzak durduk. E, buna ilişkin problemler oldu. Hani özel olarak uzak durmasına ilişkin problemler oldu. Bu zaman sınırı içerisinde bunu herhalde anlatamam. Fakat e, tekrar söyleyeyim. Yani o kadar büyük bir yıkımdır ki bu. Bu insanların tabii ki tazminatlarını almaları gerekir. Haklarıdır. E, şeydir. Ama şunu sorayım. Dursun Bey, Kepsut, Balıkesir'in ilçeleri bunlar. E, Mustafa Kemal Paşa, e, Kozlu. Buradakiler ne kadar tazminat almış hatırlıyor muyuz? Ben e, Dursun Bey ve Kepsut'a gittim. E, orada e, ölen madencilerin eşleri yıllar sonra ilk defa kamusal bir alanda bir toplantıya katıldılar. Yani, kamusal alanda ilk çıkışları yıllar sonraydı. E, tutarları yalnız söylemeyeyim. Yani notlarım yanımda değil. Ama e, o kadar düşük e, paralar almışlar ki. O kadar düşük paralar almışlar ki. Ve bu paraları da ya kayınpeder ya da kendi öz babaları vaziyet etmiş. Hani hem e, gelinin ya da kızın e, namuslu bir hayat sürerek devam etmiş. Hem de ne diyelim evin ihtiyaçları karşılanmış. Yani orada mesela Dursun Bey ve Kepsut çok ağırdı. Ee, hani buradaki tepkinin yoğunluğu, buradaki toplumsal mücadelenin yüksekliği de e, bu insanların alabildikleri parayı arttırdı. Ama tekrar sorayım yani Dursun Bey'dekilerin e, Kepsut'takilerin Kozlu'dakilerin eksiği neydi ki? Evet. Enteresan. Ee, Türkiye devam ediyor. Ee, hakikaten macerasına bu manada diyebiliriz. Yeni termik santrallerin yapılacağını biliyoruz. Belki buraya bunu da eklemek lazım. Kabus. Bugünküne. Ee, dört yeni ihale dört oldu tane. geçtiğimiz ay. Evet. Daha doğrusu bir önceki ay Mayıs'ta oldu. Ee, yani şu andakini misliyle katlayan bir e, kömür çıkartılacak. E, şimdi son azasında çıkartılan kömür kaliteli bir kömür değil. E, bütün problemin aslında meselesi yani esas mantığı ee, o ve yani kozlu öğrendeki bitecek. Ondan sonra tekrar e, yeni e, yeni termikler e, yapmaya hazırlanıyorlar. Yani düşünün yırca, yırcanın ekini yapamadılar. Karın kalsına gitti o hatırlanan tabii. Hatırlanan kozlu öğren tarafına gitti. Diğer tarafta Kınık yolunda e, planlanıyor vesaire vesaire. Şimdi termik demişken gelmeden önce çalıştım. Yani Trakya'ya mesela bu kadar yoğun termiğin yapılmasının hani ...rasyonel bir izahı yok yani... E, ...konu konuyu açıyor... <gülüyor> ...gelmeden önce bir, bir, yani Silivri... ...termiye çalıştım... ...gerçekten inanılmaz bir şey yani o kadar dar bir alana... ...yani Çanakkale'den... ...ııı... E... Kıtlar ne kadar olan o dar havzada bu kadar çok termik inanılmaz bir şey yani. Sadece Çanakkale'de bile 17 tane vardı galiba bildiğimiz kadarıyla. Şimdi Silivri'ye kadar devam edecek bir havzadan bahsediyoruz. Zaten mesela işte Soma'yı düşünürsek Soma'nın bir enerji havzası olarak ilan edilmiş olması pek çok şeyin kanıtı gibi. Zira bir e, bayağı heba edilmekten yani bir şehri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 ...sokuyor mu madeni işi? Yani tahayyül edebiliyor musunuz? Torpille... Yani, <gülüyor> ...hani... ...hani sigortalı bir iş işte... ...çalışabilme... Yani. E, ...için başka şansı yok yani. Hani... E, ...çok ağırdır. Böyle hikayeler çoktur. E, Gülten Kavas... ...videosu, görüntüsü... E, bağırırkenki görüntüsü çok dolaştı. E, kredi ödemek için giriyor işe. İlk günü. Yani o kadar...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 Ee, içkili mekanlar var 2001-2002'ye kadar. Tarımın tasfiyesiyle birlikte bir anda Soma'yı bilirsin. Bir, bir madenci kasabasına evet. e, dönüşüyor. Yani Akhisar başka bir yerdir mesela. Soma başkadır. Ee, tarımın tasfiyesi çok çok ıı, toplumsal yapıyı tahrip eden bir şey. Evet kadında erkekle gidilen yer meselesi işte bu aslında tarımdan kopunca da derhal kadınların biraz eve daha fazla alışıyor olması meselesi giriyor. Ya da ücretli yani. olarak çalışmaya mesafe uzadığı için hı hı. E, bu şey Göl Marmara'da bir kamyonet devrildi orada kadınıççiler öldü hatırlarsanız o evet. yani kendi toprağında çalışamıyor yani büyük tarım işletmesinde çalışıyor ve hani onlar hep bütün toplumsal yapıyı değiştiren işler yani. Evet ve ve sosyal yardıma mecbur kalma. Yani AKP iktidarının kurucu unsuru olan sosyal yardımın bir hak değil bir lütuf haline geldiği o mekanizmaya tabi oluşu arttırıyor. Hani bu o hesabı yapmaya meraklı ee, zevat ee, biraz da buna baksa. Evet ve bu arada çok fazla var yani bu söylemi dile getiren işte Soma'dan çıkan oyları görüyoruz. Hani bu neyin öfkesi neyin öfkesini kimden çıkarma telaşı. Yani şimdi benim e, hayatım ya hocam hani koşturuyoruz ama onlar da falan diye. Yani sanki Mars'ta hani teknik e, nedenlerle gidemeyeceği bir yerde olan bir hadiseden e, bahsediyor bu Zevat. E, ...bence iler tutar tarafı yoktur yani. Hani... Evet, zaten yani belki de sırf onunla alakalı değil... ...bir kurduğu cümleler. Bu başka bir programın... ...konusu olsun. Sosyal Haklar Derneği'nden... ...bahsetmek istiyorum çok kısaca. Ee, çok da zamanımız kalmadı... ...ama bir yandan da bu programı... ...ikiye böldük. Şu an öyle dinliyorsunuz. Ee, Soma nöbetinde de muhabbet bitmez... ...bir yandan. Öyle gibi gözüküyor. Ee, Sosyal Haklar Derneği'nin kıymetli bir tarafı... Ee, ...en azından Soma'ya gittiğimde... ...gördüğüm şeylerden biri. Biraz dağınık anlatacağım. Kusura bakma. Ama, e... Mevzu dağınık. <gülüyor> gerçekten kendiliğinden dağınık bir mevzu. Ee, dışarıdan örgütler geldi örneğin son duruşmaya. Ve gerçekten böyle bir megafon solculuğu yine e, rast geldiğimiz şey çıkıştaki foruma denk geldi. Aileler e, megafonu gerisinde kaldılar. işte solcu örgütlerde bu duruşmaları bu davaları takip edeceklerini söylediler. Mesele karar çıkışmasında oluyor. E, karar duruşması çıkışında oluyor. Tam bir e, Türkiye Solu özeti gibi bu bana kalırsa. Ama öte yandan Sosyal Haklar Derneği'nin yaptığı kıymetli şeyler. ...biri benim izlenimime göre... E, ...öyle gözüküyor ki... E, ...biraz daha içeride... Yaşıyorlar. Yani gidip orada bir yaz okulu kurdunuz ama yaz okulundan öncesinde de Sosyal Haklar Derneği oraya gidip gelmeye başladı. Öncesinde psikologlarla beraber çalışmaya başladı. Biraz böyle hani belki bir yerden gidip bir yeri tırnak içinde örgütlemek de kendi başına sorunlu bir mesele olmaktansa. Sosyal Haklar Derneği bunu biraz başka türlü yapmaya çalışıyor. Ne söylersin? Bütün bu dağınık cümlelerin yok, sonunda. Yok yok gayet iyi. Bence ya Soma üzerinde şunu söyleyebilirim. Herkes Soma'dan çekilirken. 2014 sonu 2015 itibariyle biz Soma'ya girmeye karar verdik. Bu aslında biraz da mecbur kaldığımız bir karardı. Mesela ben Soma davasına gitmemek için çok uğraştım. Yani İstanbul'da çok işim vardı. Çok işimiz vardı. Hani Benim genelde ilgilendiğim mesele bu değildi. Mesela ben daha hani kent hakçı ifade özgürlükçü bir meşguliyetim vardı. Soma'ya gitmeye mecbur kaldım. Dernek olarak da gitmeye Mecbur kaldık. Bence önemli olan şey şuydu. Orada yerleşikleşip oranın özellikleriyle özgür dinamikleriyle birlikte bir şey yapmaya çalışıldı. Ben şöyle söyleyeyim. Yani gün olur, yazmaya fırsat olur. Çok eksiğimiz oldu bizim de. Çok yanlışımız oldu ama esas olarak oranın e, özellikleri ve özgünlükleri yokmuş gibi e, davranmamayı başardığımızı düşünüyorum. E, duruşma sırasında görmüştür. Yani etle tırnak e, gibi arkadaşlarımız. Biz de öyleyiz. E, yani ee, ve bu yani bir avukatlık çalışmasının ötesinde orada her gün faaliyet sürdüren arkadaşlar açısından e, mühimdir. E, son açısından e, bunu mu söylemek isterim. Söylediğiniz, yani ben bu ülkenin e, kurtuluş, e, yani bu, bu feraha çıkış imkanının solculuktan geçtiğini düşünüyorum ama e, bizim kendi kendimize kaldığımız ve birbirimize karşı e, takıldığımız hallerimizin iyi olmadığı konusunda müttefikim. Ama yani siyasik orada dururken çok iç tartışmaya da gark olmamaya çalışmakta yarar var bazen çıldırtıcı oluyor mu bazen dudakı sırmıyor muyum bazen lahavle demiyor muyum diyorum ama hani ana doğrultu e, diğeridir e, sosyal haklar derneği yani yoksulluğun istismarı nedeniyle e, hak ihlali yaşanan e, yerlerde olmaya çalışıyor hepsinde e, Kuşkusuz olamıyoruz ama seçtiğimiz, seçebildiğimiz içinde yer almaya, içinden bir, bir dinamik çıkarmaya çalıştığımız e, çalışmalarda en azından bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Çok az süremiz kaldığının farkındayım. Aladağ'a işaret etmek isterim. Yani 11 kız çocuğunun göz göre göre, kamu görevlileri tarafından yönlendirildiği Süleymancılara ait bir yurtta yine göz göre göre yanarak ölmeleriyle ilgili Davayı takip etmeye çalışıyoruz ama bunun dışında Çukurova'daki arkadaşlarımızın çok sınırlı sayıda arkadaşımızın aklını vereyim. Dağ köylerinde o insanlarla ortak bir mesai çok zor koşullarda yani e, yazın arabayla çıkılamayan yollardan bahsediyoruz. Yani yazın buraya kışın gidiyor bizimkiler e, orada geçen sene bir yaz okulu yaptık bu sene ikincisini yapacağız. Sadece bunlar mı? Raporlamaya çalışıyoruz. Yani Şirvan'da bir şey oldu oraya e, gitmeye çalıştık vesaire. Tutukluk almadı bu arada Şirvan'da onu da söyleyeyim. E, Şirvan iyi örnektir mesela. Hani kötülüğü açısından iyi örnektir. Şirvan'da o hal gerekçesiyle teftiş yapılmamış. Şimdi, tahayyül edebiliyor muyuz? Hani e, dalga geçilir ya böyle bir şey olabilir mi? Terör gerekçesiyle, o hal gerekçesiyle e, teftiş yok olmamış. E, 16 kişinin ölümünden 15 gün önce yine şevkaymış. E, gündüz olduğu için görmüşler ve kaçmışlar. Diğeri gece kaymış ve ölmüşler. Ve Korkut Eke'nin oğlu e, çift tabanca gezdiği söyleniyor. E, bir gün kalmadı yani. Bir gün kalmadı. Onun e, buradaki eş değerleri ceza aldılar. Evet. ...nasıl bir bahaneli aslında kuruldu diyecektim Sosyal Haklar Derneği... ...Zira Şirvan'ı da mesela takip ettiniz. Ya derneğin kuruluş aslında eskidir 2006-2006. Birinci kuşak haklar yani siyasal hak ve özgürlüklerle ilgili... ...mücadeleyle ilgili bir aşamaya gelindi. Ama esas olarak hani emeğiyle geçinen yurttaşların uğradıkları... ...hak ihlalleriyle ilgili bir ağırlık verilmesi gerektiği fikriyle doğdu. Ve demokratik hakların esas olarak sosyal hakların kazanılmasıyla... ...önünün açılacağına ilişkin... ...bir ön kabulda e, kuruldu. Yanlışı şuymuş... ...demokratik haklar kudutu da fazla iyimsermişiz. 2006. <gülüyor> Memlek, memleket hali diyelim hani <gülüyor> evet. O, zamanı o zaman ruhu, kurulmuş bir hayal. E, ama şu... ...yani şu denklem bence doğrudur. Yani demokratik hakların kazanılabilmesi için sosyal haklar... ...sosyal hakların kazanılabilmesi için demokratik haklar zorunlu. Dolayısıyla... hani ...bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biraz daha sistematiz olmaya ihtiyacımız var... Ben önümüzdeki dönemde esaslı bir borçlanma meselesi olduğunu, bu iktisadi sıkışıklık nedeniyle bir e, yani tarımın da tahrip olduğu bir e, coğrafyada esaslı bir borçlanma ve esaslı bir yoksunluk yaşanacağını düşünüyorum. Hı. Bunun e, dolaylı olarak pardon doğrudan e, toplumsal muhalefet lehine, sol lehine e, olmayacağı açık. 93 krizi bunun tersi işarettir. 2001 krizi bunun tersi işarettir. Ama e, eğer burada e, gerçek bir e, ...sosyal mücadele... ...damarı e, tutulabilirse... ...gerçek bir sosyal mücadele... E, ...fikriyle hareket edilebilirse... E, ...ne diyelim... E, ...ya buradan çıkış var diye... ...umuyorum yani herkesin canı sıkkın... ...morali bozuk e, böyle biraz önce biz de... ...kapının önünde gökyüzüne bakarak... <gülüyor> ...konuşuyorduk hani ben... E, hani umudum burada olduğunu düşünüyorum. Evet, peki biraz daha böyle... E, ...yeni nesil bir tırnak içinde... ...örgütlenme biçimi diyebilir miyiz... Sos ...Sosyal Haklar Derneği için... Vallahi ben daha eski okulum galiba. Ama genç, yani özellikle bu yaz okulunda ben çok fazla genç insan gördüm. Onların çalışma ile benimki tümüyle farklı. Yani ben heyecan duydum açıkçası. Ee, evet, yeni tarz bir örgütlenmedir. Ee, umarım hakkını veririz. Hani benim gibi ihtiyarlar biraz daha şey olurdu. Umuyorum. sesinde titremiş oldu. Biraz bunda not düşmüş olalım. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben Canan teşekkür ederim. Geldiğin için bütün katkılarınız ederim. için aynı zamanda. Biz teşekkür ederiz Seçil Türkkan. Ee, bunca yıldır ısrarla hiç bıkmadan takip ettiğin için. Benim için de yeni bir deneyim son nöbete aynı zamanda habercilikte nöbet tutmak ne demekmiş öğrenmiş Şahane olduk bir böylece.